النور شفاء الحمد لله رب العالمين والصلاه على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نشد لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محصنون. عُوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وَمَا أُمِّرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِس۪ينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُق۪يمُ الصَّلَاةَ وَيُعْطُوا الزَّكَاتَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ Halbuki onlara, ancak dini Allah'a has kılarak, hakka yönelen kimseler olarak ona kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekatı vermeleri emredilmiştir. İşte bu dost doğru dindir. Allah tebareke ve teala bizlerden, Dini Allah'a has kılarak yalnız kendisi için ihlaslı bir şekilde kulluk etmemizi istiyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyurdu ki dininde ihlaslı ol, az amel sana yeterlidir. İhlas, Kur'an ve sünnete muvafık, Allah için yapılan ve riya karışmamış olan samimi ibadetlerdir. Bazı ulemalar, ihlas nedir sorusuna ''İfradul haqqi subhanehu bil qasifid ta'a'' dediler. Yani noksan sıfatlardan münezzeh olan, Allah'ı razı etmeye çalışıp, yaratılanı görmemektir dediler. İhlaslı bir kişi, Kur'an ve sünnete muvaffuk amellerinde, Allah'ı razı etmeye çalışır, ve bu amellerinde hiçbir kınayıcının kınamasından korkmaz, aldırmaz, böylelikle Allah'ın rızasına kavuşur. İhlas, kalp amelidir. Amelin zahirini görmemiz mümkün ama kalbin amelini yan ihlasını görmemiz mümkün değildir. Meğer bu Allah Subhanahu ve Taala ile kul arasında bir sırdır. Ehli sünnet vel cemaa imanı tarif ettiler ve dediler ki: El iman ikrarun bil lisan ve itikadul bil janan ve amelun bil İman dil ile ikrar, kalp ile itikat etmek ve amelu bil erkan Kur'an ve sünnete göre amel etmektir. Kalp ile tasdik etmek işte bu ihlastır. Kişi kalp ile tasdik etmekle mümin etmemekle münafık olur ve cehennemin en alt tabakasına girmeyen suhak olur. Münafık bir kişi dil ile ikrar eder ve Allah'ın emirleri ile amel eder. Namaz kılar, hacca gider hatta cihada bile gider. Eğer dil ile olan amele ve zahirde olan amele göre mükafat verilseydi en büyük münafık ile en ihlaslı kişinin ameli beraber olurdu. Allah Teala Zumer Suresi 2. ayette buyurdu ki اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَعْبُدِّ اللّٰهَ مُخْلِسَا لَهُ dîn Resulüm şüphesiz ki kitabı sana hak olarak indirdik, o halde sen de dini Allah'a has kılarak kulluk et. Yani ihlas ile kulluk et. Kert Suresi 11. ayette Allah Teala Kul İnnama ana beşerun mislukum yuhha ileyye innama ileykum ilahu vahid feman kana yercu liqa'i rabbih felya'mal amalan salihan ve la yuşrik bi ibadati rabbi Ben ancak sizin gibi bir insanın yalnız ilahınız bir tek ilahdır diye bana vah olunuyor. Onun için her kim Rabbine kavuşmayı arzu ederse iyi iş yapsın. Ve Rabbine yaptığı ibadete hiç kimseyi ortak etmesin. Allah'a ulaştıran tek yol, şirk koşmadan ibadetleri ihlaslı olarak yapmaktır. Hicr suresi 39. ayette Kâle Rabbi bime agveyteni la uzayyinenne lehum fil ardi ve la ugveyennehu İblis dedi ki, Rabbim beni azdırmana karşılık ben de yeryüzünde onlara günahları süsleyeceğim. Ve onların hepsini mutlaka kazdıracağım. İlla ibadake minhumul muhlisîn. Ancak içlerinden ihlas verdiğin kulların müstesna. Yani gösterişten uzak, katıksız bir samimiyetle Allah rızasını gözeterek amel etme şuurunu verdiğin kulların müstesna. Kâle hâzâ sirâtun aleyyye mustaqîm. Allah şöyle buyurdu. İşte bana varan dost doğru yolludur. Müşahede edildiği üzere şeytanın İhlaslı kulları azdıramayacağı bildirilmektedir. Ara Suresi 29. ayette de ki Rabbim adaleti emretti. Her secde ettiğinizde yüzlerinizi ona çevirin ve dini yalnız Allah'a haskılarak ona yalvarın. İlkin sizi yarattığı gibi yine ona döneceksiniz. Allah Teala bu ayette de ihlaslı bir şekilde ibadet etmemizi yalnız ona yalvarmamızı emretti. İhlasın ne derece önemli olduğunu düşünmek için şu iki hadisi kıyas edelim. Birinci hadis Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Av ve çoban köpeği dışında köpek besleyenin ecrinin her gün iki kıratlık eksilme olur. Diğer bir hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu Bir adam susuzluktan dolayı nemli toprağı yemekte olan bir köpeği gördü. Bu zat hemen kendi ayakkabısını çıkarıp onunla köpek için su avuçlamaya başladı. Nihayet köpeği suya kandırdı. Yani köpeği suya doyurdu. Bundan dolayı Allah o kula sena edip onu cennete girdirdi. Dikkat edilirse iki hadise de köpeği yedirme veya içirme söz konusuyken birinde Allah Resulü'nün hadisine zıt hareket etmekle amellerin boşa gitmesi diğer tarafta susuz bir köpeğe verilen su neticesinde kulun affedilip cennetle mükafatlandırılması. Kardeşlerim günahkar olan her bir kişi köpeğe su vermekle cennete giremez. Burada Allah'ın hoşnut olduğu ihlaslı bir şekilde yapılan bir amel söz konusudur. İhlası bilmek için onun zıttı olan riya'yı da iyi bilmemiz gerekir. Riya اِذْهَارُ الْعِبَادَةِ لِقَصْدِ رَعَيَةِ النَّاسِ İnsanlar görsün diye ibadet etmektir. İşte bundan sakınmak ise ihlastır. Müslim ve geçen bir hadiste Şefeyyül Esmai Ebu Hureyre'den naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki kıyamet günü ilk çağrılacaklar Kur'an'ı ezberleyen biri, Allah'ın yolunda öldürülen biri ve bir de çok malı olan biridir. Allah Teala Kur'an okuyana ben Resulüme inzal buyurduğum şeyi sana öğretmedim mi diye soracak. Adam evet ya Rabbi diyecek. Bildiklerinle ne amelde bulundun diye Rab Teala tekrar soracak. Adam ben onu gündüz ve gece boyunca okurdum diyecek. Allah Teala yalan söylüyorsun diyecek. Melekler de ona yalan söylüyorsun diye çıkışacaklar. Allah Teala ona bilakis sen falanca Kur'an okuyor densin diye okudun ve bu da söylendi der. Sonra mal sahibi getirilir. Allah Teala ben sana bolca mal vermedim mi? Hatta o kadar bol verdim ki kimseye muhtaç olmadın der. Zengin adam evet ya sana verdiğimle ne amelde bulundun diye Rab Ta'ala sorar. Adam sıla-i rahimde bulunur ve tasadduk ederdim der. allah Teala bilakis sen falanca cömerttir desinler diye bunu yaptın ve bu da denildidir. Sonra Allah yolunda öldürülen getirir. Allah Ta'ala niçin öldürüldün diye sorar. Adam senin yolunda cihatla emrolundum ben de öldürülünceye kadar savaştım der. Hak Ta'ala ona yalan söylüyorsun der. Ona melekler de yalan söylüyorsun diye çıkışırlar. Allah Teala ona tekrar bilakis sen falanca cesurdur desinler diye düşündün ve bu da söylendi buyurur. Sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ebu Hureyre'nin dizine vurup Ey Ebu Hureyre bu üç kimse kıyamet günü cehennemin aleyhlerinde kabaracağı Allah'ın ilk üç mehlukudur dedi. Şüphedir ki ben Ebu Hureyre'den aldığım bu hadisi Muaviye'ye haber verdim. Bunun üzerine böylelerine bu muamele yapılırsa insanların geri kalanlarına ne yapılır dedi. Ve Muaviye şiddetli bir ağlayışla ağlamaya başladı. Öyle ki helak olacağını zannettim. Derken bir müddet sonra kendine geldi, yüzündeki gözyaşlarını sildi ve Allah ve onun Resulü doğru söylediler dedikten sonra bu ayeti okudu. Kim dünya hayatını ve zinetini istemekte ise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 ne kadar büyük olursa olsun boşa giden bir ameldir. İhlas, aynı zamanda yapılan amellerin cennete girmeye yeterli olmadığını da bilmektir. Bu gerçeğe Peygamber aleyhissalatü vesselam şu sözleriyle işaret etmiştir. Hiç kimse kendi ameliyle cennete girmez. Sen de mi ya Resulallah dediklerinde, evet ben de meğer ki Rabbim beni rahmetine etmiştir buyurdu. Hakikat şudur ki kul ameline güvenmemeli ve ona değer vermemelidir. Kul, Efendisi'nin buyruğunu yerine getirir. Ondan mükafat almak için ibadet etmez. Sorgulamadan emrine itaat eder ve mükafat beklemez. Yapmış olduğu ibadetin hikmetli olduğunu bilir ama hikmeti hakkında fikir yürütmez. Allah buyurdu ben de yaptım der. Ve yapmış olduğu amellerin cennetin o güzelliklerine bedel olmadığını, ancak Allah'ın rahmetiyle bu mükafata kavuşacağını bilir, İşte bu iflastır. Eğer ehli cennetin amellerini yapan birini görse, benim amelim nerede? Ehli cennetin ameli nerededir? Cehennem ehlinin amelini görse, elhamdülillah ki ben bunca rezil ursul olmadım der. Demek mümin devamlı half ve reca, yani Allah'ın azabından korkar ve Allah'ın rahmetinden ümitli bir şekilde ibadetlerini yapar, işte bu iklastır. Allah Teala bizlere, Amellerimizi ihlaslı bir şekilde yapmamıza muvaffakiyet versin. Günahlarımızı mağfiret etsin. İbadetlerimizi Allah kabul etsin. İhlas nimetini Allah Teala bizlere nasip etsin. Allah Ta'ala hepimize hakkıyla hidayet etsin. Hakkı söylemeye bize tevfik versin. Sübhaneke Allahümme bihamdik. Eşhedü en la ilaha illa entes saghfirüke ve teubi ileyk. Ve sallallahu ta'ala ala khayra khalkihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi rabbil alemin.